Bugün Kur'an-ı Kerim'den mevzu Sure Safat. Sure Safat. Bismillahirrahmanirrahim. Saffat demek sap bağlayanlar, saf tutanlar yani imamın arkasında, peygamber arkasında saf tutanlar manevi her yerde saygı duyduğumuz yerde saf bunun e, saflatı var saflatı var Bismillahirrahmanirrahim saflar bağlayıp duranlara burada uzunca bir malumat var bu bu surenin ekleri çok çok birisinde feda etmek mümkün değil çok güzel şeyler var, izahlar var. Hayatlarını saf halinde ibadete vakfedenler. Yani bütün hayatlarını saf tutarak geçirenler. Meneklere ubudiyet makamında. Şimdi ubudiyet makamı kulluk makamı demektir. İbadet edenler manasında ubudiyet insanlık. Biz hala e, ubudiyet makamındayız, kulluk makamı, ubudiyet makamı, ibadet hani Allah'a ibadet etmek. Şimdi bu Kur'an'ın haricinde size ayrıca bir ders vereceğim, o da ubudiyetinde, onun da adı geçecek, u, u, ubudiyet haricinde geçecek. Ayrı bir ders olacak Kur'an Kur'an'dan ayrı bir ders. Kur'an'la ilgili, ee, orada kendi makamımız ve daha üst makamlardaki insan, bunu bilmemiz lazım. Daha arkadaşlarımızda arkadaşlarımız da bunu bahsetmiştik ama jenerasyon değişti. Arkadaşlar bir Nagihan var burada, Olu Gülen. Bir de Serkan Tayfun var. Başka? Yok Onu o zaman geçmiştik. Yani birkaç defa geçtik. Çünkü anlaşılması biraz zor aldı. Birkaç soru şeklinde birkaç kere onu anlattık. Demek ki bizim makamımız e, umidiyet, kulluk makamı. Ve i̇nsanın en büyük makamı da o. Bizim en büyük halimiz, en şerefli halimiz anımızı secdeye koyduğumuz zamandır. Sıfır kendimiz sıfırladığımız zamandır. Allah indinde en büyük makamımız olur. Kendimizi Allah'ın huzurunda e, secdeye koyduğumuz benim falan falan öyle öyle, öyle yapmaya gerek yok. Sen bir de hissin. Hiç hiç olduğun an senin en büyük anındır. Ubudiyet makamında saf bayan mertebelerine göre üzerlerini ilahi nurlar feyazan eder. İlahi nurların akması, feyazan, köşüp taşma demektir. Makamata göre o insanların üzerinde nurlar akıyor. Neden? Daima allah Teala'nın emirlerine muntazı hazırdır. Her an hadi bir, bir türlü cihazgar şarkı vardır. Muntazır teşrifine hazır kayık. kayık kayığı emzası. Ve her zaman Allah'ın e, şeyine hazır olmak. Bulunan meleklere yani melekler daima Allah'ın emrini beklerler. Allah ne emredecekse yapacak. Yapacağız diyeden Allah'ın emrine muntazırlar, hazırlar. Yavut, perçinleşmiş saplar, çelikleşmiş perçin, iki madeni birbirine çakarak tutturmak. Ona makapla denir. Çelik perçinler vardır. Gemiler öyle yapılır. İki şey perçin, öbür terketsen, izilir ve o iki parça birbirine sırıta yapışır. <gülüyor> Sen hasta mısın? <gülüyor> Anne hasta var? Evet. Anne hasta. Perşeyen saplar gibi ve mastar olmuş bütün ecram. Yani ecram, cisim, madde, bütün kâinette. Bütün kâinette ne varsa Allah'ın emrine hazır. Canlı, cansız, bizim cansız dediğimiz nece şey aslında canlıdır. Cansı, canlı canlı dedi. bütün Ecan bütün cisimler, yıldızlar, aylar, yıldız, aylar, her şey, nebulalar, kainat, taşlar, kayalar, insanlar, hayvanlar, ne bütün ecram. Onları tedbir eden ruhlar. Buradaki tedbir bizim tedbir almak manasında değil. Yani yani onlara kendini uydurmuş olanlar telbir eden ruhlara ilahi ve kussi deryalara müstarak müstarak bir deryada boğulmak denizde boğulmak denizde müstarak ama bu orada kullanmaz da İlim deryasında, rahmet deryasında boğulmak. Denizin derya ama Allah'ın rahmeti de deryadır. Onda boğulmak. Yani tamamen Allah'la bir olmak, beraber olmak, onun feyzi içinde boğulup kalmak. Bu bir ölüm değildir, bu bir yeni hayattır. Müstereg <gülüyor> olay Gece gündüz usanmadan tesbih. Allah'ı zikretmek. Tesbih etmek. Allah'ı zikretmek. Allah diyerekten, la ilahe illallah diyerekten veya diğer birçok var böyle şeyler. Geçinde adı gene geçti. Onun da şey suresinde bundan eve Yasun evet. suresinde onun adı geçti. Tesbih eden kutsi cevherlere. Cevher Maden değil ama kıymetli maden. Devirdim de bir cevher ama altın da maden. İşte cevher. İki sırasında diğer bakına fark var. Burada kutsi cevherler Allah ilinde çok kıymetli olan nedir cevher? İçimizdeki inanç, inançlar. Cevherlere yahut ibadetlerde saf bağlayan ulemanı. Ulema Alimler, alimin çoğudur ulema. Ona da, ama bu maddi alemi, alimler uleması değil. Manevi ilimleri, malimi alemin alimleri ruhlarına yahut cihatte saf bağlayan cihat İslam uğrunda, dini uğrunda, vatanın memleketi uğrunda saf bağlayan insanlar. Cephede de saflar vardı. Cephede teknik tek değildi. Cephede de. Saflar halindedir. Onları gazilerin ruhlarına, şehitlerin ruhlarına, halkın namaz için saf bağladıkları gibi saf saf duran meleklerdir. Yani bütün bunlara eden verilen feyza bu temiz saydıklarımıza. Neleri saydık? işte ecrem denen ne vardı dünyada, kainatta ne varsa. Müslüm İbn-i şimdi bir şeyinde hadis rivayet ediyor. rivayet-i hadiste olan sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, meleklerin Rableri huzurunda saf bağlıkları gibi saf tutmaz mısınız siz? Yani, o günkü arkadaşlarına Demek ki biraz gevşek davranmışlar. Bunlarla ne güzel bir şey. Tehdit etmiyor ama konuşmasından bir tehdit de var aslında. Hiç tehdit olmayan bir konuşma. Ama gizli bir tehdit de var. Saf bağla diyor. Melekler, Rableri huzurunda nasıl saf bağlarlar? Şöyle bu bir soru soruyor. Selef melekler nasıl saplanır? Onlar öndeki safları tamamlarlar. Safta adete persin yani saflarda hiç boş yer kalmayacak. Şimdi namazlarda saflar omuzlar birbirine değecek. Bazen size burada ikaz ederim şöyle son sehmanın sonunda omuzdan birbirine değsin. Sıkır, öyle ki peygamber şey, arkadaşlarım omuzları, elbiseyle omuzları eskirmiş es birbirine değdikleri için. O kadar Sabr, bu da bu sahabı hem ruhi bakımda olacak hem de maddi bakımda. Madde manayı, mana maddeyi takviye edecek şekilde olsun. Burada var mı anlaşılmamış çocuklar? Bu biraz zor anlaşılır onun için. Bu bir tek ayetin küçük bir bölümüş. Şey. Saplar bayık durana sevki idare. Onları hareketlerinde e, e, idare eden makamlar. Pek çok makam var. Alanın etrafında kainatı idare eden pek çok görevlisi vardır. Menüzdej edenlere yazık bunlara ez mecbur edenler, mecbur duyanlar Menüzec. Allah yazmamıştasın. <gülüyor> menüzec. Menüzec edenler önleme. Menüzec bir şeye mani olma. O zaman şöyle. Burada menüzec edenler sevk idare ve Meniz rez edenler, yani e, bu safları mani olmak isteyenler, zikir okuyanlara yemin ederim ki hakikaten sizin Tanrınız elbette birdir. Bazen e, hafif davranmışlar, onlara teyit. Bütün bu şeylere mani olan, benim ayetlerime, inançlarına mani olanlara, beni tesvih edenlere, mani olanlara yemin ederim ki, inen in in in in ki Allah birdir. Hakikatte sığın Tanrı burada Tanrı kelimesi kullanmaları biraz ben acayime gidiyor. Ee, Tanrı, İslamiyet'te Tanrı kelimesi yoktur. Allah. Mabud vardır. Mabud kullansalar da dahi. Mabud ibadet edilen. Mabed ibadet edilen yer. Kullansalar dahi ederlerdi. Ya bu zat bunu yapmaz da bunu yazan zat yapmaz da demek ki matbaada bunu böyle yapıyor. Adam çünkü çok müşriket etmiş. Ondan sonra bunu bastıktan sonra Hakikatte sizin Tanrınız tektir. Göklerin ve yerin ve bunlar arasında ne varsa, yer yerin altı, gök, göklerin üstü ve gök yer arasında ne varsa, hepsinin Rabbidir. Allah, hepsi Rabb terbiye eder. Hepsinin Delmini irfanı veren Allah'tır. <gülüyor> doğunun da Rabb'idir o. Bazı ayetlerde doğunun da batının da Rabb'i odur diye geçer. Burada sadece doğunun geç ama sebep var. Diyor ki, bulutlara süren melekleri, bulutlara ne sürer? Rüzgarları sürer. O bulutları da, o de estilen melekler. ecyam Ulviye, Ulvi cisimler. <gülüyor> cisimler demeyelim, Ulvi varlıklar diyelim ona. ecyam Ulviye ve Süfliye, Süfli olanlar, Ulvi olanlar yüksek. Allah katında büyük dereceli olanlar. Süfli olanlar da yerde sürünlenler. Hayvanın da yerde sürünleni var. İnsanın da yerde sürünleni vardır. Demek ki ecyam-ı ve ecyam-ı süpriye yerde sürünenler ahlaksızlar daha çok Memur oldukları tedbirlerle sevk ve idare. Allah bunları idare eden meleklere de bir takım bunların nasıl yapacaklarına dair şeyler veriyor. İdare. Yani insanları Hayır ilhamıyla masiyetlerinden insanların kalbine hayır işle diyor. Masiyet kötülüklerdir. Bak bakalım. Onu bulamıyorum. Bak masiyet. Asil, itaatsızlık. Bunlara da de ilham edilen masiyet kötülükte kötü asil insanlar. Yahut şeytanlara insanlara taarruzdan men eden meleklere. Şeytanların insanlara saldırmasına men eden melekler. Bunlar da vazifeliler. Yahut hüccetlerle, hüccet delil, şahit delil, senet falan var ya delil. Yahut hüccetlerle, nasihatlerle, küfürden, fıskan, fıska Allah'a İtaatten men etmeye çalışan Şeytan, fitne, fücur, fıstık bunlar. Men eden alimlere, e, e, ulemaya. Yahut düşmana karşı at süren, kahramanca harp eden gazilere. Şöyle tabiadan şekli değişir ama asıl değiş, değiş. Bugün o zaman 60, şimdi tantlar, toplar, arabalar falan, aynısı değişse bir şey yok. Gazze'de bazana göre Kur'an'ın kötülüklerden men eden, tediz eden adetlerine, ayet e, ayetlerine. Şimdi anlaşılmış bir şey var mı burada? Zaten kelimenin yerlerini konuşuyoruz. Bugün <gülüyor> daha var mı arkasından? Gerçekte biz size en yakın göğü biz zihniyetle yıldızlarla donattık. Burada bir e, numara yanlışlığı olmuş. O numara sonradan tahsil etmiş ama yanlışlıkla tahsil edilmiş aslında. Yıldızlarla donattık. Gerçekte biz size en yakın göğü biz zihniyetle yıldızlarla donattık. Bunu madde anlamış ki gördüğümüz yıldız çok ötesinde kainat devam edip gidiyor. Kainat, ucu buca yoklar. Diyor ki kainat da yuvarlaktır. Yuvarlak olduğu için sonu görünmüyor. Kürenin sonu var mıdır? Neyle geçtiğim bir son vardır. Ya. Ama yani kürenin sınırları yoktur. Onu biz kendimiz sınırlandırıyoruz. Bir, bir karenin, bir köpüğünün, bir dikdörtgenin sınıfı da, kürenin sınırı yoktur. Bize en yakın göğün, yani gök, bir küre değil yani anlaşılır. Bizim gördüğümüz yerden çok çok daha ilerlerde sınırı da yok. Onu... Şimdi şuradaki yanlışlık burada devam düzeltiliyor. Doğudadır o diyor yani. Onun onun ontası var. Kur'an tilavet edenlere Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini vazıh emileni peygamberin evliyanın tilavet, tilavet yani Kur'an okumaya yani, tilavet denir. Kur'an Konya'da Hazreti Pir'in türbesi girerken ilk oda tilavet odasıdır. Kur'an okunuyor da. Ya da düşmanla mübarezi etmeleri kendine zikrullah alıkoymayan gazilere. Gaziler düşmana saldırır ama bir taraftan da Allah'ı zikrederler. Öyle savaşırlar. Zik Allah'ı zikretmeden gazi savaşmış. O, o, o, o, o gücü kendine bulamaz. Şimdi Gene bir yanlışın tasvici var. Ve batıların, doğuların ne ya burada? Şurada. Doğuların da Rabbidir o diyor. Ona fakir söyledi bazı ayetlerde. Doğuların da, batının da Rabbi odur diye geçer. Burada sadece doğu, doğu demiş ama niye batı demiş? Onun mizahı var. Doğuların ve batıların yıldızların doğduğu yerlerin Şurada yıldızlar doğmaz aslında güneşle doğmaz ay da doğmaz onun yani dünyanın hareketi öyle doğdu battı gibi gösterir aslında her şey yerindedir ay da yerindedir güneşte güneş de yerindedir dünyanın doğu, dönmesi bize güneşin doğdu, battığı gibi gösteriyor aslında güneş doğudan çıkarken Doğdu diyoruz. Onun için doğu diyoruz. Yıldızların doğduğu yerlerin yahut güneşin bir senelik doğuş yerlerinin ki bunlar 360'tır. Niye 360? 400 değil. Hepimiz fizik okudunuz. Aslında Çünkü dünyanın bir yılda dönüşü 365 gündür. Burada 360 gündür. 365 gündür. Gün. Güneş yılda 360 defa doğar, 365 defa doğar. 365 defa batar. 367 o. Şunu anlatmak istiyorum. Kur'an-ı bir din kitap ama ancak bir sonsuz İlminde kitabıdır. İlm kitapları sanırım. Güneşin doğduğunda sayısını bildirerek bir yılda kaç yılda doğuruyor onu biliyor. Yıldızların doğduğu yerleri ya güneşin bir senelik doğuş yerlerinin ki bununla 3.60'lı güneş her gün birinden doğar. Güneş her gün aynı yerden doğmaz. Hep işte birinden bir dakika, iki dakika, üç dakika zaman itibariyle bunun geometrik şeyi bir derece, yarım derece falan bir şeydir aslında, 360 derece, 360 dakikadır aslında. Batılar da böyledir. Güneş nasıl doğulardan 360 defa doğuyorsa, batılardan da 360 defa batıyor. Onun için Cenab-ı Hak yalnız doğuları zikir ve zikir ile iktifa etmiştir. Doğu neyse batı doğ. 360, 360 defa doğuyorsa 360 defa da batıyor. 360 defa doğması 360 defa batmasına delildir. Onun için sadece doğudan bahsetmiş Allah. batılarda burada bahsetmemiş. Bu anlaşılmıyor çocuklar. Ki onlar meleği âlâ, meleklerin yüksek melekler, meleği âlâ. Şimdi melekler de kademe kademedir, kimisi daha aşağı derecede de, kimisi orta derecelerde, kimisi meleği âlâ, yüksek derecelerde. Onlar ki meleği alaya kulak verip dinleyemezler. Kimler dinlemezler? Şeytanlar şeytan e, dediğimiz insanlardır. Ama tabii şeytan, dinlemede her yandan kovularak at, at, atılırlar. Yani şeytanlar o yüksek dereceki meleklerin konuşmasına dinlemezler. Onları dinlemek için araya girerlermiş. Taşlanıyorlar. Şimdi burada bir, bir nokta işaret edeceğim. Hatta onlar için ahirette de ardı arası kesilmez bir azap vardır o. Mele-i dinlemek isteyenlerinde âliyette ardı arkası kesilmeyen bir azap içerisindedirler. Mele-i Şimdi mele bahsediyoruz. Mele-i <gülüyor> mele cemaat demektir. Cemaat. Yüksek devir cemaat değil? Mele, bunların bir tek Arapça izahları var, doldurmak aslında bir renk üzerine toplanan bir cemaatin manzarası, gözleri, mahabbet, azametli ise kalpleri doldurur. İşte tesmiyesi, bak ver tesmiye. tesmi bu anlaşılması e, e, şöyle anlatıyor bu bir cem gözlere gözlerim, ağızım, etmelerim, kalplerim dolu. İşte sebebi bu, bunun dizimiz anlatılmasının sebebi bu diyor. Aa. Eşref, Eftal. Eşref de normalin üstünde, Eftal de e, bu bundan daha Eftaldır. Falan derecede daha e, üstündür manasında. Bir demir derecedir o da. Eftal. Eftal demek o halde meleğe alanda mazhar, eşref meleğenin yüksek meleğenin meleklerin topluluğu cemiyettir. Toplandığı cemiyet. Demek ki bir, bir takım melekler toplandığı bir yerde, bir, bir kısım melekler toplandığı bir yerde, bir kısım meleğe ait üst derece ki, Hazreti Hz. Cevbel, gibi yüksek dereceli meleklerinde toplandıkları ayrı bir yer var. Burada bir yine bir şey var ama o başka. Benim aracema tecema bir Arapça metin var ki bize eee yani şurada bir şiir var yalnız. Te emmetu el kainate fe inne min el meley alai ilaika resule ve kat hutta ale te emmeti seta ala kulli şeyin Mahali ilahi batula Türkçesi şu. bütün satırları her her tarafı iyi düşün ki meleği âlâdan sana hitap eden lisalelerdir. Demek ki kehanetteki bütün şeyler üst kattaki meleklerin bize olan sözleridir. Hitabıdır. Onlarda yazılanların hülasası da teemmül edersen şundan ibarettir. Düşünürsen, anlarsan, teemmül edersen ibarettir. Gözünü aç, Allah'tan başka her şey batıldır. Sonra tek kalacak Allah'tır. Kıyamette de tek kalacak Allah'tır. Bütün melaike, üst derece alt derece melaike, insanda ne varsa, hepsi yok olacak. Kıyamette tek şey. Mesela da, e, gözünü aç, Allah'tan başka her bir şey batıldır. Her şey batıl, batacaklar, yani gidecek. hadisi Şerif mehalinde, şairin hikmif hakikat olarak söylediği bir söz vardır ki, o da lebidin, elâ küllü şeyin mahalle la ilâ illâ batıl sözüdür ki, Hazreti Şerif mehalinde, Miraca götürüldüğüm gece meleği Ala'ya uğradım. O bir anlık, ya, yani bir anlık demeydi, bir müddet Mirac ziyaretinde Hazreti Peygamber'in cennete, cehenneme bütün kainata ve bu arada Me Ala'ya uğruyor. Bakın şuna bakın. Cebrail Allah korkusunda eski bir çul halindeydi. Allah korkusundan bir köşeye çekilmiş orada bekliyor. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar Cenab-ı Hakk'a en yakın olan diğer meleklerin eşrafından o meleklerin büyüklerinden, yerinden eftallerinden eftallerinden bulunan Melaike Allah böyle diyor ki Eşref, şerefli olan Eşref, şerefli olanlar ve bunun için tercih edilenlerine de üstündür. O melaiike ahlakını doğrutan kendi nev'inin salahına çalışan insanları ardı arası kesilmeksizin dua ederler. O melaiike grubu insanlar hep dua ediyorlar işte Allah işte insanlar doğru yolda ayrılma, huzurduklarına Allah'a dua eder. Artık nice onların bu duaları o insanlar üzerine feyiz bereket inmesine sebep olur. Demek ki Allah'ın insanlara feyiz bereket vermesi o meleğin duaları sayesinde imiş. Allah'a isyan eden, onun emirlerine aykırı giden, fesata, bozukluğa, kötülüğe çalışan kimselere de lanet ederler ki bu lanetler o fenalı işlenenlerin kalbinde hasret ve nedamet, peşmanlık ve bir arzu, iyiliğe karşı bir arzu, istek husunu getirirler. Meleği safilin Meleğe safinde daha alt kademe melekler, safinin aşağıdaki meleklerin kalbine öyle kimselere boz etmeleri ya da bu dünyada ya, ya tabii ölümle ten kafesleri hafiflediği zaman da ihtizar demler. Tem kafesin zayıfladığı halde da e, ihtizar deniyor buna. Son son anı insanların hayattaki can çekişme haline, ihtizar onun bir adı da verdi. Hali nazihi, nazihi, hali nizi, nezih insan son demleri, hali nazihi. Onlara azap etmeye, fena etmeleri ilham olur. Bu millete insanlara iyi im hani ala insanlara her zaman için Allah'tan fezdülük ettiğimiz dua eder. Aynı zamanda kötü ruhlu insanlar kötü insanlara da lanet ediyorlar. Aynı zamanda o alt kattaki melekler de kötü insanlara lanet ediyorlar. Bu lanet onlarda bir pişmanlık, bir nedamet, bir de e, niye böyle yapmadım da ilaha karşı bir haset duygusu uyandırıyor. Şimdi bir şey var. Bazı insanlar son anlarında böyle yüzü Karşılara çatışır. Yüzü allak bullak oluyor. Bilmem gördüğüm bir insan son haline. Siz, siz görüyorsunuz. Şanslısınız. Ee, bir de bazı insanların böyle yüzler yüzüleri vardır. Hadi geldiler der. Geldiler der. Böyle onları karşılarlar. Onlar yüzü bebeşuş, böyle bir şuş. güzel yüzüleri bir an evvel dünyanın kahrından kurtulmak isterler. Burada da onu anlatıyor. Fenek yapmaların ilhamı o e, melek safilen de yani alt kattaki meleklere de yani ona kötü melekler diye sakın. Onlara da bu insanlara lanet edin. Onları kötü haller gösterin. Kötü hallerini gösterin diye ilham ediyor. Meleala Allah ile kulları arasında elçilik vazifesini görürler. Hazreti Cevap öyle öyle değil mi? Hazreti Peygamber'e Allah'ın emirlerini getiren gibi postacı. Hazreti Azrail de öyle. <gülüyor> Ruh alıp, alıp götürmeler. İsrafi vazifesi kıyamadı. Onunla vazifeyi bütün rızıklara dağıtan israfi. Bunun gibi. Adem oğullarının kalplerine hayır hislerini ilham ederler demek ki melek mele aleyha insanların kalplerine hayır işleyin diye de ilham bu bakıpların meydana gelmelerine fazla. O gibi hisler, ilgili hislerimiz hayvanlara, insanlara, fakir insana falan yardım hislerimiz onlar vasıtasıyla veriliyor. Yani onlarda Herhangi bir sebeple hayır hatıraların uyanmasına sebep olurlar. Onların Allah'ın dilediği suret ve mahallelerde toplantıları vardır ki bu bakımdan kendini refiki âlâ, refik arkadaş demektir, aile hayatında bir, bir erkeğin karşısına refika denir. Hanımın da kocasını da Refik. Hayat arkadaşları derler. Refik, Refika. Zaten şunda da söyleyeyim. Ee, bazı erkek isimlerinin sonlarını Y, S, N galiba dört tane bir kaynaştırma harfi vardır. Bu harflerinden sonra sessiz harfler. Bir sesli harf getirirken kadın ismi yapılıyor. Hayri, Hayri'ye. Ee, Melih, Melih harf. İşte Refik. Zefrika gibi. Bunun gibi. Zefrika ala, Nediye ala, Meleği ala den birkaç tane isimler var. Müminlerin anası Hazreti Ayşe Radyo Anha'dan peygamber Radyo an erkekler için Radyo Anha kadınları. Burada aynı kaide An, Anha kullanmış. Peygamber Efendimize e, en son sötüşü olmuştu. Yani Hz. Peygamber son son cümlesi: "Ya Rab, Rıfiki aleye kavuştur." O alemler rahmet koca Peygamber Rıfiki aleye kavuştur diye Allah'a son anında diye der, der dua ederken bizde hangi malımız ne e, ne yapacağız diye düşünürüz. Hangi malımız şu yapmayacağız? geçmiş nete pazar geçti borun pazarı sül eşeği niye İnsanların eftal olanları, insanların seçilmiş olanları de onların arasına girerler. Onlara katılırlar nitekim Cenab-ı Hak şurada bir onun çerçevesi var. Aleyhi ve de, Ebu Talib'in oğlu Cafer'i cennetli iki kanatlı olarak Melaka ile birlikte uçarken gördüm dedi. Ee, bu zat e, bir harfte üçüncü defa kumandan üçüncü kumandan oluyor. Birinci kumandan şeydi, ikinci kumandan da düşüyor. Bu üçüncü kumandan oldu Cafer Ali'nin kardeşi galiba. Düşüyor sanca sol yanek kılıçhane sağ indi kesiyorlar sanca ama sol niki de sanca sağ alıyor. öyle diyorsun sağ ekonda kesiyorlar ve şehit ediyor tez çapacak Onun bu isim çim kesildi şehit oldu hadi Peygamber'e marim diyor ki Caferi cennette meleği arada iki kanatlı gördüm diyor iki kolda kesilmiş Gördüm diyorum. Burada şeylerin isimleri var. Onları saymıyorum. Onun için arada boşluk bırakıyorum. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Hakk'ın kendilerine inam ettiği verdiği peygamberlerle Sıddıklarla, sıddık sadıklar. Şehitlerle, salihlerle beraber bulunurlar. Onlar ne güzel refiklerdir. Arkadaşlardır. En nisa. Nisa, kadın demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadık kadının bir büyük bir sure vardır. İşte oraya Allahın Allah, Allah Teala'nın hükmü kaza ettiği emirler iner. Kaza bir işi meydana gelmesi. Hazreti Allah, meleki âle, bu hükmümü mutlaka yerine getirin, dediği emirler meleki âlaya iner. Allah onları büyük meleklere veriyor. Mutlaka icra edene büyük meleklere veriyor. Her hikmeti, her mühim iş orada ayırt edilir demeti Emirlerde orada derecelendiriliyor. Malinik ayet ne? Bu da Duhan Suresi. İşaret bulan o, o emir orada taayyün eder. Orada artık olgunlaştırır, meydana gelir, ne yapacağı belli olur. Hangi cihetlere ait olursa olsun şeriatlar orada kararını bulur. Demek ki Allah bütün emirleri meleğe alada oraya gönderiyor, orada ayrılıyor ayır, nerin nereye, nereye gideceği ve o emirler mutlaka yerine geliyor. Ş şeriat emirler de öyle oluyor. Yani şeriatı boş verin ta tasavvufat ne bitti tatlı tatlı şeriat bile zordur yapmayalım diye bir şey yok. Şeriat şer emirlerde orada oradı or or or or or Ay, ayırt dediği meydana görüyor? Yerine gidiyor. Orada karanı buluyor. Mele-i üç kısımdır. Demek ki mele-i âlâ derecede üç kısımdır. Bir, hak alanın hayrın nizam ve intizamını orada ha, intizamını ilmiyle uhtelerini tevdi buyurduğu meleklerdir. Birinci kısımda hayır işlerinin hangi meleklere verildiği kısımdır. Allah onları tıpkı Musa Aleyhisselam'ın ateşi gibi nurani cisimler halinde yarattı. Onlara kerim, onları kerim, asi ve yüksek ruhlar nefret etti. O meleklerde çok üst derecedeki ruhlar veriyorlar. Yani o, o, o meleklerde cisim ama ateş gibi şekilleri ateş şeklinde görünüyor veyahut da başka şekilleri nasıl Hazri Musa'ya e, o şey dağında e, Tur'da. Tur'da. Tur dağında ateş şeklinde göründüyse oradaki görünen ateş değil melek, Hazri Musa'ya seslenen de melek. ateşe gibi nurani cisimler hali, halinde yarattı. Onlara kerim, asi ve yüksek ruhlar nefiyetti Çünkü Allah'ın emirleri doğrudan doğru onlar vasıtasıyla veriliyor. Aynen veriliyor. İkinci kısım mevcut ki Allah onlara da unsurları latif buharları içinde hayvani hislerin şiddetle terkini icap ettiren yüksek ruhları taşımasına hizmet mizacı olarak yaratmıştır. Bunlar da insanlardaki hayvani hisleri menekilecek şekilde insani ruhani hisler taşıyorlar bunlardan. Üçüncüler ise meleğe alaya yakın olan insan ruhlardır ki bunlar melekli melekleşmiş insanlar veya da melek Olmayan namzet insanlar. Bak ne diyor? Meleği âlâya yakın olan insan ruhları. Çok merhametli, veli insanlar. Piran Hazaratı. Ve onlar daima necat verici, hayat verici, yani müjde verici, hayat verimliği verici, kurtaracı ve meleği alaya iltihak etmeye yarayan ameller yaparlar. Onlar da insanları meleği aleye layık olmak hususunda uyarırlar. Yaparlar, bunu yaparlar. Demek ki meleği aile aslında çok yükü, yüksek bir makam ama orada da emirler farklı. Birisi doğrudan doğru olan emirlerini nef olduğu gibi yeni gönderiyor. İkisi vasıfı oluyor emilen gitmesine. Üçüncüsü de çok iyi insanlara meleğe aleye sev yani onların ruhlarını daha üst bir ruh seviyesine çıkartmak hani dedi ki en son mertebeleri vardır onlar hani neydi onlar? Ee, Hı -hı. ne onlar diyor baki benim çok çok yoklar efendim nefsi kamil olur en üst var Fena, fena, fena olanlar. En, en, en, beka, fena bile. Beka bile. Fena bile. Tamamen kendini Allah'ta fena fena demek, şu kötü değil. Fena. O fena. O fena. Yok etmek. Tamamen kendini Allah'ta yok etmek. Hemen arkasında ince bir zar parçayı, bir perde eden alıp o perdede geçtiğin sonra pekabillah, yani Allah'ta kendini yok ettiğin zaman daimiyle, ebediyle erişiyorsun. Bu da her aslı bir defa oluyor. Her aslı bir kişiye nasip oluyor. Allah onların ten kafeslerini atınca o ruhlar derhal o meleği, meleğin dizisine katılırlar. Onlar bir yapa ettikleri zaman derhal mele-i ala ile şereflenilir. Mele-i ale dinsine katılırlar. Yani oraya mele-i girmek için sıraya girerler. Ve onlardan sayınlar artık o sıraya girene bundan sonraysa mele-i ale gidecek. Gidecek maalesef de. Mele-i ale'nin işi bütün dikkat ve imanlarıyla yaradanlarına yönemekle Devam ve sebat etmektir. Hiçbir şeye bakma. Onlara da güzeltmekten alıkoyamaz. Neye bakarsa baksınlar, iyiye baksınlar, kötüye baksınlar. Onun için iyileksin. Zaten onlar artık iyi kötü diye bir şey yok. O bir iyi kötü kıyaslamadır. Onlar için iyi olmuş, kötü olmuş. Şimdi onların tek tek düşünceleri, tek bölüm tabiri vardır. Allah'a, Teala'ya gelmek. Bütün mesele o. İşte yüseh bihamdi Rabbim ve yümini nebi, fatihada geçer. El-Mümin suresinin ayetinde ayetin manası çünkü onlar Rablerinden ve kamil nizamı beğenmeyi ona aykırı olanları çirkin görmeyi telakki ederler. Yümini bihin o ayeti o, o, surede buluyor. Bu demekti bu Beğenme ve çirkin görme de Cenabı ı Hakk'ın cömertek kapılarında bir kapıyı çalmalarına, gönüllü olarak dua etmelerine sebep olur. Şimdi arkadaşlar işte, duayı, hani, yani bana bu duayı, tamam, sen de, o zaten o, o insan seni dua ediyor. Herkesin dua, onların duaları Ya yani Bir de bana mı dua edemez. Tamam etsin de ama o, o, o, o, o, o, o doğan hayrı yok. Genel yapılan dualarda hayrı var. Kendine istediğin şeyi başkasını iste. Başkasını iste. Asıl iş orada, asıl cömertlik orada. Ya bana Allah biraz torpiliyorsun. <gülüyor> Şimdi sözüme, hani buyutuyor bu. Sadece bana yarabbin şunu Allah verir muhakkak da herkesin Dilersen daha, daha çabuk, daha çok verir. Onların en büyüklerin nurları, toplantı, toplanıp Peygamberimiz Resulü Aleyhisselam'ın birçok yüzleri, dilleri vardır diye anlattığı ruh-u azamın nezdinde tedahül ederler. Şu tedahül çok e, mühim şey. Bakın, ya bakayım şöyle. Tedahul Tedahül. Üçüncü şey bu. Birbirlerinin içine girme hali. Bakın. Şimdi, ruh azam. ruh azam Allah. Birçek şey yüzü var. Nereye basın Allah? Allah'a görsün. Hangi derizden görürsen görür. Allah'ın yüzü. Bunu tekrar okuyorum. Onların en büyüklerinin nurları toplanıp, yani meleği âlaya girenleri en büyüklerinin toplanıp Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin birçok yüzleri, dilleri vardım diye anlattığı ruhu azamın nezdinde tedahül ederler. Onlar oraya girerler. Yani onların nakışları Allah'ın yüzüne aksediyor, vuruyor. Sakın Allah burada hani insan şeklini telak etmeyin. Ona, ona bir şekil vermek abestir. O şekilsiz. öyle Allah, yani Allah'ın talibi olmasın. Orada tek bir şey gibi olurlar ki buna Hazreti Tühli Hazreti Kussi denir. Hazreti Kussi yani Kussi olan Ruh demeyeceğim. Ruhun da bir derecesi vardı. O derecesiz, sonsuz bir şey. Zaman olur. Hz. Türk Hüsri ve Adem Ademoğulları'nın dünya ve ahiret belalarında kurtulmalarınıza çaresini temin ve ikame etmek için icma husule gelir. Şu icmaya Hala pek çok parça insanlara, hayvanlara, ecel bütün kâinet bunlara bir ayet toplamak lazım gelir. Allah onu bir ara toplayabiliyor, topluyor, müsüger. O gün Allah'ın halkından, kullarından en temizi kim ise onu o Şimdi. Bu büyük hukukların da dereceleri var. En büyük kutbul-ı En büyük o. O göçtüğü zaman yerine sol nakip, onun yanı sağ, sağ nakip, sağ nakip yerine aşağı yedilerden birisi. Yedilerden birini efendim e, e, ibadet ettiği zaman alttaki bir kırklardan, bir kırklar derler, bir de bir şey derler, ondan biri. Yani en sonunda binler, binlere de halktan biridir. Allah işte burada bahsettiği o. Allah halktan birisini binlerin yerine koyar. Yani o makamlar hiç boş kalmaz. Anında doldurulur. Bizimki birisi, on güne altı edebilecek cumhurbaşkanı seçilmez. Anında. İnsanların Umurunu yürütmeyi, ihtiyaçlarını yürütmeyi ona havale ederler. O insana havale ederler. Artık bu insanlardan da müstehit olanların kalplerinde o zata tabi olmak ihramlarını o husulü icap ettirirler. Bak ne mübarek insan diye ona da haklar bakar. Nuran yüz veriyor ona. Bunun gibi onu güzel gösteren şeyler bu surete tabi olanlar, cemiyetin saadetine çalışan bir ümmet halinde meydana verdi O insanlar, herkese hayır toplar, yardım eder. Ne mümkünsen yapar. Bunlar. Şu ayet işarettir. Bununla beraber o cemiyetlerin salakına ve gideceklere doğru yolları ayet ilimle vahye vah ile rüya ile hatifi nida ile hatifi nida bazen az olsa e, e, zor eder bazı insanlarda bu rüya rüya görürsünüz rüyalarda çeşit çeşitli çeşitli birçok yapalar tekrarlanmışumdur bir mide fesadı rüyalar vardır. Bir, orada, bir, zaman gördüğünüz rüyalar. Bir de sizi, bizi ikaz edici rüyalar var. Vakfın okulun şu, şu, şu bu, bu diyekten sana gösteren rüyalar vardır ki bunlar sahih rüyalardır. Bir de bize nef yeden ruhun bedenden çıkıp da gezdiği yerler vardır. Ama can gene içimizde hayvanın can duruyor da o ilahi nefah çıkıyor ve kainatik gezip dolaşıyor. ya ben şunu yaptım, sen Şimdi televizyon falan var da bunu pek fark nedeyiz? Televizyon olmadı zaman. Bir şehre gidersen, ben bunu gördüm ya ben gördüm dersin. Sen o şehre gitmedi görmedin ama içinde kuruş bir zaman gitti onu gördü seni gördün sen diyorsun. Şimdi televizyonda gösteriyor şey karıştırabilirsiniz onu söylüyorum. Bu insanlara, e, yani bu büyük insana da insanların yardım fikri verilir, onlara yardım buna Bu ne? Kimisinin bakın böyle. Kuntüm, Hayri İmmet'in, Ayri emmetin. bununla beraber o cemetin salahına gidecekleri doğru ait ilimler ve vahiy ile ya vahiy, ya kalbi, burada vahiy peygamberine ile vahiydir. Kalbi ile ilham. umiyete şairlere müzisyenlere efendim, ressamlara falan bu ilham iner. Şimdi bizim yolumuzda bu çoktur. Müzik de vardı, şehir de vardı. Onun için ümitsiz olmamak lazım. Veyahut da rüyalar halinde. Bazı rüyalar var. İşte dediğim gibi süpür rüyalar, mide fezadı. Çok yersin, kötü rüya görürsün. Bazı rüyalar sana bir ...olayı haber verirler. Bazı rüya der ki sana gösterirler. İleride bir tehlike, tehlikeyi görürsün. Şunu gün yani Bunu yaparlar. Vay ile rüyale hak. Hatifi nida. Uzaklardan gelen bazen bir ses duyarsınız. Oraya o ses. Bunu hatifi rüyada. Romanlarda geçer falan bu hatifi rüya. Yine öyle o zatın kalbinde... Temessül ettirir. Onda bildirilir bu. Hz. Kuz o zaten gözükür, yüz yüze konuşur. Onun dostlarına yardımlarda bulunuyor. Onları her hayra yaklaştırır. Allah'ın yolunda yüz, yüz çevirenleri ise lanet ederler. Allah'ın Allah, Allah yolundan dönme turdun yerde niye alay dönüyorsun ki kendilerini her eleme azaba yaklaştırırlar sana yardım etmek için İşte bu peygamberliğin esaslarından biridir Hazreti Kusun daimi icma'ne ruhu Kusun teydi denilir. Ruhu küs, küs Allah toruğudur. Ruhu küs tek tek tek rupodur. Ruhu küs. işte yani İsviya, Hz. İbrahim, Hz. Ati İsa, efendim ruhur Allah, Allah, binerdi. Oysa, bu karmak karışık sistemleri var. <gülüyor> onlar. <gülüyor> ee, İslam'e tümdür, açıktır. Camiye giden, apoçuk meydan, saklı giz bir şey yok. Kiliseye giden, dehvizde saklı giz, esrar, neyi nerede olduğu belli olmaz. O şeyleri aşağı indiren, resimleri, sistemi aşağı indiren acıak bir mimara karşısında çıkar. Bizim camiler... Gidin Süleyman'a gidin Sultanahmet'e yahut bir camiden, her şey meydan eder, aç cephek var. Sahtta bir şey yok, şükür. Kiliseye Ayasofya giden, Ayasofya'ya giden dehlizler, bilmem ne, nereden gizli kapılar, Süleyman'ın gizli kapısı yoktur. Ayasofya'nın 40 tane gizli kapısı vardır. Halen de bilinmeyen yerler var. İşte... Bu peygamberlerin esaslarına biridir. Hazreti Tüylü kutsun daimi icmanı ruhu kutsu dehidi denir. Onu kutsun varlığı denir. Orada adette görülmedik feyizlerin temele vermesine de mucizeler tesmi edilir. Görülmeyen şeyler orada tecelli ettiği zaman da buna mucize deniyor. işte. şeyin Ayın ikiye ayrılması, işte Hazreti Peygamber'in bir tek tabak emek hurmayla koca bir orduyu doyurması, bir madde suyla bir orduyu sulaması, hep müzeler buradaydı. Hüccedir, i̇şte bu, ona sen bakacaktın, buldun mu Hüccedir bu, bir bu aileyi buldum sen? on on etsin, sen, sen bakacaktın, ben aldın, onu aldın, soyadın hangi seviye şeydi? Bunun teercemesi var. O Arapça galiba. Avuç çıktı. Eşeri bakınız Yani bu her yerde oradan oradan şey bize. Abi aldın derine, onun adına. Avuç Bir beş altı ev aldım. 4 çatı belaya şesi neydi? Şey, mi ya. deşli. Yazıyor. Bütün şey oradan alıyor. O onu onu görsak çok büyük bir kitabı var. Sıra dediniz dedeciğim. İsmini dedeciğim. bir baliha. Hocet Allah'ın delileri falan gibi manasında. Hücret. Kimin dedeciğim mesela? Kimin dedeciğim? Ismi, müellif kim? Yazar kim? onu da yazmıyor. Huceti Ullah tercümesi dehleli ve şerhi dehleli. bir kitap büyük bir kitap yazdığı için Hucet Tire Ullah Tire ile, Bala tercümesi ve şerhi birçok yerde bunu buradan faydalı bir şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir yere var mı? Aklınıza şüphe kalacak bir şey var mı? Bu ruh Kudüs Cebrail diyenler de var mesela. Ama burada Cebrail bir çoğu gibi kere diyor. Şimdi Allah diyor ki başka bir surede ama buradaki şey bak diyor ki burada e, biz atarız onu ateş at, at, at, onu atarız diyor şimdi kayan yıldızlar vardır kayan gökte bakarsın yıldızlar kayan e, bu eylül ve mayıs aylarında onlar çoğalırlar niye çoğalırlar? Çünkü dünya güneşin en, en uzak olduğu zamanlarda bahar aylarıdır. Bugünkü Merih yani Mas. Mars'tan Şübider arasından dönük bir boşluk vardır. Bu boşluk es, eski bir seyyare varmış. Bir seyfi parçalanmış. Darmadağlamış. Bunlar dünyanın cihazı vesine ve kaygıyorlar. Düşüyor. Dünyanın Güneş en güzel olduğu zamanlar mart ve Eylül e e e e e e e e geçenlerde oldu bu gördün göremedik Gö Göremedik. görmedik bunlarla bu Allah'ın taşlamasını karıştırmayın birbirine Allah diyor ki biz onlara e bize Meryem Ala'ya konuşanları dinlemeye çıkan şeytanları... taşlar şiar değil mi dedi Şahap. Ama onları şahap diyorlar. Şahap amul diyorlar. O şahaplarında patlıyor. Ee, onları taşlarız diyor. Onları melekler, onları taş katar, o meleği aile melekler. O şeytana taş katar, öldürür burada. Yakarız diyor orada bak. Şeytanlardan okulduk onu diyor. Ki onlar meleği aileye kulak verip, okuduğum bahis yapıp onları verip, dinleyemezler her yandan. Koğularak atılırlar. Onların hiç ardı arkası kesilmez bir azap vardır. O meleklerin attığı taşlarla onları karıştırmamak lazım. O yani şahap yağmurunu karıştırmak lazım. Onlar her zaman şahap düşe kayan yolunda vardır. Bir de ayrıca onları görülmüyoruz, görmez ama ona ayrı. İşte, işte diyor, o yolunda parçalar onun, onun, onun artıklarıdır. Ee, Seni iki günde değil mi onlar oraya yani başka olmuyor mu? Şimdi geçiyorum burası Türkler. Şimdi onlardan haber iste. Onlar dedi eski melek mek yani ilk ilk mek egli mek Onlardan haber iste. Yaratılmışta kendileri mi daha kuvvetli yoksa bizim yarattıklarımız mı? Yani onlar o Müslüman olmayan Mekkelilerden. Onların daha kuvvetli yoksa bizim sonradan Müslüman olanlar mı daha kuvvetli? Bizim yarattığımız, yarattıklarımız daha kuvvetli diyor Allah. Sor bakalım ona diyor. Burada da onun, menekler mi? Gökler mi, yer mi, ikisi arasında bulunan ama, şahaplar mı, şahaplar mı, men getirmesi akılların talibi içindir. Şimdi, eski Mekke'lere sor diyor, e, Mekke ekleyen, yani Müslüman olmayan Mekke'den sor diyor, onların da kuvvetli, yoksa bizim, yarattıklarımız da mı daha kuvvetli? da Müslüman olanlar da kuvvetli. Çünkü inançlar yoksa melekler mi? Melekleri taş atıp da şetanları taş atan melekleri mi daha daha kuvvetli diyor. Onlara sor diyor. Hz. Peygamber'e. Şimdi onlardan bir haber hissediyor. bakın bakalım. Yaratıçta kendileri daha kuvvetli o Mekre'liler? Yoksa Bizim yarattıklarım daha kuvvetli. Allah'ın birçok yaratığı var. Yani de onlar yer küçük bir sayya sıkışmışlar. Nereye gitseler tepeni hazır. Onlar yoksa da tabii ki Allah'ın yarattıkları. E, e, hakikat biz onlara bir cıvık çamurdan yarattık. Onları biz diye bir kokmuş kokuşmuş bir çamurdan yarattık diyor. Birçok şey, Onda zaten ayette geçti. Bu da dedi ki asıllarına genel bu kadar zayıf diller. Buna aleyh peygamberi ve Kur'an'ı imkan suretiyle büyüklüğe taslayıp da helakeye sürüklenmesinler. Yani, Peygamber'e karşı çıkmasınlar. Kur'an'a Kur karşı çıkmasınlar. Sonları köküye gider. Bunu yapmasınlar diyor burada da. Yaratıklığının yarat, kuvveti yoksa bizim yarattık Hakikat. Biz onları bir çamurdan yarattık. Belki sen ey Habibim taaccüp ettin. Şaşırdın belki. Hayret ettin. Seni inkar ettiklerine sen şaşırdın diyor. Sen benim gönderdiğim bir elçisin. Niye sana karşı çıktılar Sen şaşırdın belki. Sen onlara doğruyu söylüyorsun. Doğruyu reddediyorlar. İnkar ediyorlar. Onlar da bu takiplerinden dolayı eğlenirler. Onlar senin bu şaşımın dolayı da eğlenirler diyor. Yani senin senin onları doğru yolu göstermelerine onlara karşı çıkarlar ve karşı çıktığı için de seni zor durumda bırakırlar. Seninle bu şekilde alay ederler. Erinirler ve bu tarihinde sabittir, bellidir. Kendilerine Kur'an ile vaat edince düşünüp de öğüt kabul etmezler. Kendilerine Kur'an anlatıldığı zaman da onların alay ederler. Yine inanmazlar. Sadece ilk ilk ilk ayeti bunlar da var. Bir müze gördükleri vakit onu eğlenceye tutarlar. Ayın parçalmasını gördüler ama sen, de, sen büyücüsün müze öyle gösterdin dediler. Yani ayın parçalması bir tarihin de sabittir. Onu söyledim Gasconya körfezinde yani o İspanya ile Fransa arasında şöyle yamuk köprüsede. Bir Roma harp gemisi, seyir defterine yazıyor ayın parçalandığını. Geçen günü, geçen sene galiba daha yakın sene Moğolistan'da bir kitap bulundu. Eski kitap orada yazıyor ayın parçalandığı. <gülüyor> Kimisi diyor ki, e, gözün kaşınındaki kıl gözlerine geldi de onu iki gördü diyor. Herkesin mi iki, iki gördü? Tabii. Nitekim bu dediler apaçık bir sihirden başkası değildir. Senin yaptığın şey sihirdir diyorlar. Başka bir şey yok. Sen ne peygambersin Sonra peygamber senin gibi oluyor diyorlar. Sen de çarşıda geziyorsun, yemek yiyorsun, i̇şte bizimle berabersin, uyuyorsun. Peygamber dedi, peygamberi taraylar olur. Sen de bizim peygambersin, Peki, peygamber bizimle berabersin. Bilmiyorlar ki onu. Halk arasında olduğunu bilmiyorlar. Halktan beraber olduğunu bilmeden. Çiçeği adamlar. Biz ölüp de bir toprak ve bir yığın kemik olduğunu bak hakikaten biz mi mutlaka diriltirmiş olacağız diyor. Yani, ölümden sonra te dirilmeyi de kabul etmiyorlar. Çünkü madde maddeye karışıyor, ruh da mensup olduğu yere gidiyor. Eveki atalarınızda mı? Yani Sendeki evet. Yani biz dileye ama bizi eveki atalarımızda mı? Atalarımızda mı dileyecek? Tabii diyor. Onu onu dileyecek. Sendeki evet dirileceksiniz. Hem hepiniz hor ve hakir olarak. Çünkü siz Allah'a inanmadınız Peygamberlere inanmadınız. Çünkü pek çok, çok peygamber geldi Hiçbirine inanmadınız. Tabii hor ve hakir üşmüş bir şekilde yeniden dirileceksiniz. Ama Allah'a inanan, peygamber e inanlar daha üst etmeli, temiz sabahtan okuduğumuz meleği, alaya çıkacak kadar e, yüksek rükbelerle herkes kendi seviyesine göre yeniden dirilecekler. İşte o ancak tek bir sayhadan ibarettir sayma. Ses yüksek, A, değil mi? yüksek derecede ses demek. Bir şey yok derece. Yüksek Kimin derecede tamam. ses demek. Nida sayha. Bu sayha. İkinci nefadır, birinci şeyde, e, sayhada ölüler yatakta, yatıkta yerine çıkacaklar. İkinci sayfada artık ruhlar verilip şeye gidecekler, meydana gidecekler. Burada <gülüyor> diyorlar ki hadi, öldü değil ama yangında yandı. Her şey bitti, balık yedi, şu hayvan yedi, ne olacak? O bir kemik var şu kuru sokum mendep mendep kemik bir şey diyor ona kuru sokum kemik var o o kemik hiçbir şekilde canlı kaybetmiyor ve sızıntı gazetesinin şey diye, torap nurbaği ve o hem, o kanser uzmanı kendi <gülüyor> kanserden gitti ya, kanser uzmanıdır hem de Mutasyoftur. Efen o diyor ki, ona bir oksijen atomu, Hı. oksijen atomu verildiği zaman diyor, oksijen mo molikili, bir oksijen çünkü oksijen atomunu bulunmuyor, molikilini bulmuyor. Ona bir oksijen molekülü verildiği zaman diyor, o terha canlanacak diyor. Bu e, da. İlmin verdiği tabi. Biz o kadar alim değiliz. İşte o, o ancak tek say, sayhanı ki onların birdenbire gözleri açılabilir. Yahut kendilerine ne yapılacağını gözetip dururlar. Kötü yani amellerine bakarlar. Yani dünyada kötülük, kötülük, kötülük iş, işler yapmış olanlar, kötülük yapmış olanlar, zalim olanlar bu ikinci nefada, ikinci safade şey o nida geldiği zaman bütün kötülükler insanın gözünün önüne gelir ne yaptı? Beni çünkü bunlar hayatımda küçük defalar başımıza gelmiştir. İnsanın insan aklı müthiş bir şey. Çok müthiş, bir anda, hadi şurada, bir anda bütün hayatın gözün önünde şekilleniyor. Bir anda, son anda, bir anda, geliyor. anlattım işte, Sakarya altında batarken, fikir, öyle oldu, bir anda, sinema periyatı, 10 saniye fazla, 15 on, on saniye. Onası kurtuldu. Bütün her şey var, her şey çok net olarak gözümün önüne geldi. Bir buçuk yaşımdan bir aklım emeğe başlamış. O zamandan beri. Son ana kadar. Geldi. Silema şeydi. Çok canlı ortam geldi böyle. Evet. Eyvah derler. Eyvah bize derler. Bu ceza ve hesap günüdür. Hani yoktu. Böyle bir gün yoktu hani. İşte var. Evet, bu sizin tekstif eden olduğunuz ahirt etme günüdür. Her şeyi analiz edildiği, her şey her dediği ne oldu, meydan çıktı gündür. Şurada az kaldı ona. Ve... Bırakalım, saat kaç oldu? Bir buçuk. Bir buçuk dedeciğim. Bir buçuk. Dezansı duydunuz mu? Ben duymadım. Doğru. Meneklere. O zulüm edenlere, onlara eş olanlara, yani zulüm edenlere yardım edenlere Allah'ı bırakıp tapmakta ısrar ettikleri şeyleri hep bir araya toplayıp da cehennem yoluna götürün denilir. Yani puta tapanlara, diğer putlara tapanlara, yıldızlara tapanlara, diğer işte maddeye tapanlara ya da karineleri Olan şeytanlara, şeytana uyanlara da hep bu emir yeridir. Onları hapsedin. Onların sıratın yanında, sırat köprüsünün yanında onları hapsedin. Çünkü onlar mesuldürler. Akidelerinden, sözlerinden, yaptıkları hakikatenlerden Mesuldürler. Size ne oldu? Birbirinize yardım etmiyorsunuz ya. Hani putlar size ki. Yardımcı olacaklardı. Putların kendilerine faydası yok ki sana faydası oldu. Hayır bugün onlar zilletle boyun ermişlerdir. Cehennem, cehennem insanların artık kaderleri çünkü kurtuluş yok. Neye gidecek? Neye gidecek? Onlardan kimi kimine yönelip birbirlerine mesul tutmaya kalkışı, kabahat sendeydi, kabahat sendeydi, sen bize doğru söylemedin, sen bizi yanılttın falan diyerekten, hepsi birbirine mesul tutmaya çalışıyor. Hakika siz derler, bize sağdan gelirdiniz. Şimdi şöyle, Siz bize hep sureti haktan görünürdünüz. Yani şu doğru, bu yalan. Siz bize yalanları da doğru gösterdiniz Yerde doğrulara yalan gösterdiniz. İkisi aynı, aynı, aynı, aynı kapıya çıkar ama şimdi sağdan da gösteremiyorsunuz. Şimdi olduğu gibi görünüyorsunuz bize. Metbuları da hayır siz esasen iman edici değilsiniz derler. Onlara tapanlar, onlar inananlar da hayır, siz yalancının birisiniz, sizi iman etmediğiniz ama bize iman etmiş gibi o kötü şeyleri gösterdiniz ve bizim size karşı bir hakimetimiz de yoktu. Siz olduk kuvvetliydiniz, büyüktünüz, söz sahibiydiniz. Biz de sizi dinleyen zavallardık. Birakı siz de bizim gibi azgınlar gülüğüydiniz biz azgıdık ama siz bizden daha çok azgındınız çünkü bizleri azlayan sizlerdiniz onun için Rabbiniz'in sözü, azabı hepimizin üzerine hak olmuştur, şüphesiz azabımızı tadacağız başımıza geldi bundan kaçmak yok zamanında yapmadık şimdi bunun cezasını çekeceğiz çünkü biz de sizi biz bütün baştan çıkardık Zira bizde azgın kimseniz, evet siz yukandınız ama bizde size e, inanmaktan sizin daha kötü olduk. Artık şüphe yok ki bunlar o gün azapta ortaktırlar. Biz diğer günahkarlar da muhakkak böyle yapacağız. Çünkü onu Allah'tan başka hiçbir tane yok denildiği vakit büyüklük tasarlardır. Şimdi burada zaten mevzu biraz değişiyor, burada bırakalım, 35. ayetle bıraktık. Aslında bu sure kalabalık bir suredir, 100, 187 ayet, 182 ayettir, Mekki bir suredir. Zaten bundan sonra gelecek sure, hepsi Mekki'dir aslında.